Sonsuzluğundan olan Kendi haritasıyla gizli rotasını bulan Digemeyiz hayatta Gerçeği o an yazan Bir adam yaklaşık kime içini açan Dedi ya desudum ben inciler altın saçan Oysa hep uzakta benden durmadan kaçan Gönlümde bir öfkeyle kapı açan Hekim dedi bırak sen o zehri seni boğan Bir bardak suyu düşün zihninde şimdi doğan Portak al mı istersin yoksa çilekten ulan Adam dedi derdim var içkimi derman olan. Cam Can bardak lekesizdir ışığı parlak saçan Metal bir tepsi ve o an önünde konan Pas olmasın üstünde temizliğiyle coşan Serince bir odada ruhuna huzur katan Ona huzur katan Pencereden manzara Derdini unutturan Rahat bir koltuk olsun Keyfine keyif katan Benim ağzım böyledir solan zaman e dedim ya ben de kendisi kime uyan dilek suyu sulsaydım ısrınla arlayan parmak izli bardakta pek etkemiz olmayan sıcak boğucu yerde rahat Unutan. Böyle bir iklam ile memnun olur mu insan? Adam dedi asla bu hali beni yoran O an kalbi aydınlandı gerçeğe ışık tutan Anladı ki kendiydi hep kendini anlatan Ey genç sevgisi varken kendi zevkini unutan Onun gözüyle bakıp dünyasını anlayan Gerçek sevgiyi bulur gönülde açan uman Sevgi senin bardağın değil onun zevkiyle dolan get dolan Zecilya dolan